En son, abdesti voidaan şeyler mi dedik? Okei. inşallah. Abdesti Okei. şeyler. Önden ve arkadan çıkan idrar, mezi, meni, gayeta ve yer gibi şeyler. Sapan İbni Aslan anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolcu olduğumuz zaman bize meslerimizi üç gün, üç gece cenamet halet dışında küçük ve büyük abdest bozma ve uyku sebebiyle çıkarmamamızı emrederdi. Ebu Hureyye radiyallahu aleyhi ve sellem göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle oluyordu. Herhangi birinizden adet, yel olursa abdest almadıkça kılacağı namazı kabul edilmez buyurdu. Aleyhi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki meziden dolayı abdest meydan dolayı güçsüz gerekir. Şimdi birinci mesele önden ve arkadan çıkan şeyler idrar, mezi, meni ve şey gayet dedi büyük abdest ve yer yellenme gibi şeyler Bunlar abdesti bozar. Burada zikredilenlerin hepsi abdesti bozar. Sadece bunların içerisinden meni abdesti bozar mı, bozmaz mı ihtilaf var. Yani o da Şafiler diyorlar ki guslü gerektirir ama abdesti gerektirmez. Tabi bu da biraz felsefe olmuş. Yani guslü gerektiriyorsa abdesti hayda hayda gerektirir. Bunlar abdesti bozan şeyler. Bunların delili ne? Bunların delili olaraktan yazar E, meslerin üzerine mes yapmayla ilgili olan bir hadisi getirmiş. Safvan İbni Aslan diyor ki Peygamberimiz bize emrederdi. Eğer seferde olursunuz, olursanız Cenabetlik hali dışında işte uykudur, büyük abdesttir küçük abdest gibi durumlarda meslerinizi çıkarmayın. O zaman ne anlaşılıyor buradan? Uyku, büyük abdest, küçük abdest bunlar nedir? Abdestin bozan unsurlardır ki Peygamberimiz diyor, meslerinizi çıkarmayın. Yani üzerine tekrardan mes edin demek istiyor. Tabii bunun yanında Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de işte Maide, Maide suresindeki abdest ayetinde veya sizden biri büyük abdestten geldiği zaman diyor mesela. Yani abdest alsın manasında. Bu da zaten icma ile nedir? İcma ile abdesti bozan unsurlardandır. Uyku biraz açıklama istiyor. Ona da geleceğiz inşallah. Şimdi bu ikisi icma yani büyük abdest ile küçük abdestin kişinin Ee, abdestini bozduğu alimler arasında icma edilmiş bir şey ve bu konuda da ihtilaf yok. Yalnız burada şöyle bir ihtilaf var mesela diyelim ki bazı hasta durumları oluyor bu hastaların da ee, vücudunun mesela diyelim göbeğinin şurasında bir delik açılıyor belki görmüşsünüz büyük abdestini veya küçük abdestini başka bir yerinden yapıyor. Yani özellikle mide hastaları veya da ameliyat geçirmiş olan bazı ameliyat geçiren insanlar Mesela adamın şurasında bir delik açıyorlar, torba bağlıyorlar. Adam buradan abdest, büyük, büyük ve küçük abdest ihtiyacını gideriyor. Şimdi bu tip adamların e, yine abdest alması lazım mı? Çünkü büyük ve küçük abdest yaptılar. Yalnız normal çıkıştan değil de başka bir çıkıştan yaptılar. Cumhur-i göre bunların da abdest alması lazım. Çünkü büyük ve küçük abdest Kur'an ve sünnette mutlak olarak abdesti bozan olarak zikredilmiştir. Vücudun neresinden çıkarsa çıksın fark etmez. Yalnız işte şafilerde iki tane şeye dayanmışlar. Bir demişler normal çıkış yeri kapanmış olacak. İki vücuttan çıkan küçük ve büyük abdestin göbeğin altından bir yerden çıkması lazım demişler. Böyle olursa bozar böyle olmazsa bozmaz falan demişler. Ama insan biraz düşündüğü zaman gerçekten şeyin, büyük ve küçük abdestin vücudun neresinden çıkarsa çıkın, çıksın abdesti bozması gerektiğini e, biliyoruz. Bir de bunun yanında ayrı yeten, e, alimlerin arasında mesela diyelim ki büyük ve küçük abdest yerlerinden e, mekanlarından büyük ve küçük abdest dışında başka bir madde çıksa. Yani şimdi burada yazar şey demiş ya önden ve arkadan çıkan şeyler. Aslında Kur'an ve sünnette önden ve arkadan çıkan her şeyin abdesti bozacağına dair bir delil yok. Mesela böyle bir kaide zikrediliyor. Ama bu kaidenin bir delili yok. Sadece işte küçük abdestin, büyük abdestin, meninin, mezinin, vedinin abdesti gerektirdiği e, abdesti gerektirdiğinden dolayı demişler ki o zaman önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. Oysa bu kaideyi genellememez. Mesela diyelim ki insanın vücudundan eee Sorucan çıktı veya kurt çıktı mesela. Büyük abdest yerinden kurt çıktı mesela. Şimdi bu adamın tekrardan abdest alınması gerekiyor mu? E, genelde özellikle şafiler bu konuda biraz müteşeddit. Kesin abdest alınması lazım diye. Oysa bu tür şeyler şeriatla belli olur. Abdestin neyle alınacağı, neyle alınmayacağı. Bu da kesinlikle naslarda gelmemiştir. E, sahabe ve selef kendi arasında bu konuda ihtilaf etmiştir. Kimisi bu tip e, durumlarda... E, abdest alınması gerektiğini kimisi alınmayacağını söylemişlerdir yani ihtilafın üzerinde geniş olduğu meselelerdendir e, yalnız mesela bu tip şeyler özellikle belki biz Allah bizi e, hastalıkla musibet veyahut da imtihan etmediği için hasta bu noktada hasta olan çok insan var yani mesela e, karnındaki bazı hastalıklardan dolayı sürekli işte kurt gibi maddelerin büyük abdest mekanından dışarıya çıktığı insanlar var yani bu insanlar bu tip soruları soruyorlar Benim abdestim bozulur mu, bozulmaz mı? Bunu da bilmekte ne vardır, fayda vardır. İkinci mesele, e, yenlenme meselesi. Tabi yenlenme dediğimiz zaman kişinin ya bir koku alması lazım veya da bir ses duyması lazım veya yakinen yellendiğini hissetmesi lazım ki yellenmiş olsun. Yoksa bazen insanın midesinde olan gurultular veya da işte Buna benzer şeyler kişinin abdestini bozmaz. Zaten gelecek inşallah abdesti bozmayan şeylerle ilgili kişinin yellendiğinde şek ve şüphe etmesi kişinin abdestini bozmaz. Yani ya kişi bir ses duyacak ya kişi bir e, koku hissedecek veyahut da yakinen bilecek ki yellendi bu durumda kişinin abdesti bozulur. Şimdi yerlenme eğer insanın normal çıkışından olursa yani büyük abdest yerinden olursa bu yerlenmenin abdesti bozacağında icma var. Bunda ihtilaf yok. Bir de yerlenme insanın mesela ön tarafından gerçekleşirse bu özellikle kadınların başına gelen bir mesela Kadınlar bunu çokça soruyorlar. Yani böyle bir durumda abdestimiz ne olur diyerekten. Bu durumda yine çoğu alim önden ve arkadan çıkmasının önemi yoktur. Abdesti bozar demişlerdir. Ama İmam Ebu Halife abdesti bozmayacağını çünkü normal yerden çıkmadığını beyan etmiştir. Özellikle mesela kadınlar derler işte bizim bazen ön tarafımızdan sanki hava geliyor gibi. Tabi bu bazı alimler de şöyle bir yorum yapıyorlar. Bu yerlenme değildir diyorlar. Kadınlarda olan bu yerlenme değildir. Yani kadının işte cinsel uzvudaki hareketlilikten dolayı bir havanın birikmesi ve tekrardan o havanın hareket etmesidir diyorlar. Yoksa özel olarak insanın midesinden işte bağırsaklarının çalışmasından ötürü dışarıya çıkan bir yerlenme değil de bu şekilde bir hareketlenmeden kaynaklanan boşluk ve işte buna benzer şeylerden kaynaklanan bir hareketlenme de diyorlar zaten abdest gerekmez diyorlar ama eski alimler genelde bu konudan bahsederken cumhur ulema kişinin abdest alması gerektiğini söylemişler bazı alimler de işte İmam Ebu Hanife gibi abdest alınmaması alınmayabileceğini söylemişler bir de burada mezi meselesi var mezi meselesi geçmişti hatırlıyorsanız Yatanlar dışarıya çıksınlar. Mezi meselesi geçmişti. Peygamber ve vesselam'a soru sorduruyordu Ali. Miktat aracılığıyla. Ondan sonra Miktat da diyordu ki ya Resulallah, bir insan işte mezişi gelirse ne olur? Peygamberimiz de diyordu ki işte cinsel organını yumurtalıklarını yıkasın ve abdest alsın. Öyle değil mi? Hatta demiştik mezi necistir. dediği yerler vücuttan yıkanır ve abdest gerekir. Yani meni gibi gusül gerektirmez. Sadece ne gerektirir? Sadece Abdest gereklidir demiştik. Şuur kaybı, uyku, bayılmak, gelinmek. Ali radiyallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Gözler öbürünün bağıdır. Kim uyursa abdest alsın. Şimdi uyuma meselesine de gelince, uyuma meselesi ilk başta başlangıç olarak, Uyuma meselesinin abdesti bozulması noktasında alimler arasında ciddi manada ihtilaf var. Çünkü konu hakkında sadece bu hadis yok. Konu hakkında baya bir hadis var. Ondan dolayı alimler de hadislerin çokluğuna binaen uyku hakkında ciddi manada ihtilaf etmişler. Birinci grup alimler demişler ki uyku mutlak olarak abdesti bozmaz. Yani uyku abdesti falan bozmaz demişler. Böyle, böyle bir şey yok demişler. Bunlar Ebu Musa el-Eş'ari gibi ee, sahabeden de bu görüşü destekleyenler var. Bunların delilleri Bukhari'nin, Müslüm'ün de rivayet ettikleri Hazreti Enes'in hadisi. Hazreti Enes mesela diyor ki bir gün Peygamberimiz bir adamla konuşuyordu. Adamla konuştuğu zaman uzadı konuşmaları diyor. Özel konuşuyorlardı. Sahabe uyudu diyor. Ve Peygamberimiz geldi onlara namaz kıldırdı. Yani uyudukları halde. Başka bir rivayette mesela diyor ki Peygamberimizin döneminde sahabe uyurdu başları önlerine düşecek şekilde bir rivayette diyor ki yanlarını yere koyarlardı bir rivayette diyor ki biz onların horutularını işitirdik yani uykudan horutularını işittirdik, kalkarlardı ve namaz kılarlardı yine mesela İbni Abbas bir rivayette diyor ben peygamberimizle beraber namaz kıldım daha çocuk tabi o zaman secdeye gidince uyuyor peygamberimiz de kalkarken kulağından su kaldırıyor o şekilde kalkıyor o şekilde uyumuş mesela İbni Abbas Bunlar diyorlar ki bu hadislere dayanan taraftan uyku mutlak bir şekilde abdesti bozmaz diyorlar. İkinci grup alimde diyorlar ki uyku diyorlar mutlak bir şekilde abdesti bozar diyorlar. Yani hiç şey yok uykunun uykum uyku muyku diye bir şey yok diyorlar. Uyku mutlak bir şekilde abdesti bozar diyorlar. Niye diyorlar? Çünkü icma ettik ki biz diyorlar insanın aklı başından gittiği zaman insanın abdest almasına bayılma gibi delilik gibi durumlarda. İnsan abdest alması lazım. E diyorlar uykuda bir nevi nedir? Uykuda bir nevi abdesti insanın aklını götürür. Bir de buradaki hadisi getirmişler. El aynu vika ussehi. Gözler duburun. Yani büyük abdestin çıkış yerinin bağıdır diyor Peygamberimiz. Gözler uyudu mu o bak çözülür. Yani ne demek? Kişinin yerlenme ihtimali çok yüksektir diyorlar. Ve bu yerlenme ihtimali yani yüksek olduğundan dolayı Ee, kişinin abdest alması lazım diyorlar aynı zamanda diyorlar ilk okuduğumuz hadisi hatırladınız mı ee, Safvan İbni Aslan hadisi peygamberimiz bize dedi ki seferde olursanız cenabetlik dışında uyku büyük abdest küçük abdest hallerinde e, şeyinizi çıkarmayın meslerinizi çıkarmayın diyorlar demek ki büyük abdest küçük abdest nasıl uykuyu bozuyorsa peygamberimiz, e, o abdesti bozuyorsa peygamberimiz uykuyu da büyük ve küçük abdestle beraber zikretmiştir O zaman büyük ve küçük abdest abdesti bozar. O zaman uyku da büyük ve küçük abdest gibi abdesti bozar diyorlar bu alimler. Bunların yanında da nedir? Bunların yanında da mutlak manada abdesti götürür. Bir de şafilerde meşhur olan görüş var. Kişi eğer büyük abdestin çıkış yerini yere dayamışsa, yani böyle mesela bağdaş kurarak oturmuşsa veya yaslanarak böyle net oturmuşsa bir insan... Bu insanın abdesti bozulmaz diyorlar. Bunun dışındakilerin abdesti bozulur diyorlar. Niye? Çünkü diyorlar bu şekilde oturan, yani işte büyük abdestin çıkış yerini tam yere dayayan, yani yere mütemekkin olan bir insan, bir şey çıkacağı zaman hisseder diyorlar. Bir şey çıkacağı zaman hissetmesinden dolayı da bunun abdesti bozulmaz diyorlar. Diğerlerinin abdesti bozulur. Nasıl yatarsa yatsın, işte otursun, işte ayakta dursun, bozulur diyorlar. Hanefilerde bir de meşhur olan görüş, namaz, hallerinde ki uyumada abdest bozulmaz bunun dışındaki hallerde abdest bozulur yani kişiler ruku ederken uyursa abdesti bozulmaz, secde ederken uyursa abdesti bozulmaz diyorlar kıyamdayken abdesti bozulmaz fakat bunun dışında yatsa otursa e, gibi durumlarda da abdesti bozulur diyorlar. bunlar bu noktada da bunların da iki tane e, hadisleri var e, zayıf olarak yani iki hadisleri var e, delil aldıkları kendilerine Bir de hiç alakasız hadisler var. Yani delil olarak aldıkları. Oysa insan biraz e, düşündüğü zaman en rahat, yani yerlenecek insan namaz halinde olan insandır. Çünkü bütün e, rahat, özellikle ruku ve secde halinde rahat olduğundan dolayı, gevşediğinden dolayı insanın yerlenebileceği yer, eğer uyursa insan, yerlenebileceği en uygun mekan e, insanın o halidir. Bunu da söyleyelim. Bunun yanında Son yani meşhur, çok görüş var aslında uykuyla ilgili de en meşhur olan görüşler. En meşhur olan görüşlerden biri uykunun çoğu abdesti bozar, azı bozmaz. Yani uyku gerçekten insanın aklını kaplayacak şekilde ağır bir uyku haline gelmişse, insanda idrak bırakmamışsa bu insanın abdestini bozar diyorlar. Ee, az uyku yani insanın şuurunu ve idrakını insanın elinden almayan uyku insanın abdestini bozmaz diyorlar. Bunların delilleri de Bunlar diyorlar uyku abdesti bozar Çünkü uykunun abdesti bozduğuna dair Deliller vardır Mesela işte e, Bu Safvan İbni Asal hadisi yani Peygamberimiz uykuyu büyük ve küçük abdestle beraber zikrediyor e, Diyorlar peygamberimiz diyor ki Uyku duburun bağıdır e, Gözler uyuduğu, yani Gözler duburun bağıdır Gözler uyuduğunda e, dubur açılır Diyorlar uykunun e, Abdesti bozacağına dair deliller var Yalnız bir de bunun yanında diyorlar Sahabenin de uyuyup kalkıp namaz kıldığına dair deliller var. İbni Abbas'ın Resulullah'ın yanında uyumasına rağmen Resulullah sesini çıkarmıyor. Baktığımız zaman diyorlar bu delillere, bu adamların uykusunun tam insanın şuurunu götüren bir uyku olmadığı, namazı beklerken ki 5 dakika veya namazın içindeki 2 dakika gibi böyle basit uykular olduğunu, o zaman bir sonuca varmışlar buradan. Demişler ki çok uyku abdesti bozar, yani insanda idrak bırakmayan uyku abdesti bozar, Fakat az olan uyku yani böyle insanı oturarak veya esnediği kafasının düştüğü uyku insanın abdestini bozmaz diyorlar. Neden bunu söylüyorlar tekrarlıyorum. Çünkü racih olan görüş de bu. Yani alimlerin arasındaki tercihe şayan olan görüş de bu görüş. Çünkü açık ve net hadisler uykunun abdesti bozduğunu gösteriyor. Yani uykunun abdesti bozan bir şey olduğunu gösteriyor. Fakat e, hatta mesela bu meşhur maide ayeti var ya işte ey iman edenler namaza kalktığınız zaman abdest alın diye. Zeyd İbni Eslem mesela tefsirlerden uykudan namaza kalktığınız zaman abdest alın diye tefsir etmiş mesela. Hani Allah'ın kastı budur demiş. Yani uykunun abdesti bozduğuna dahi zikretmiş olduğumuz deliller sabit. Öyle mi? Bunları bir tarafa koy. Öbür tarafta da haberin bazen uyuyup da abdest almadıkları sabit. E, peygamberimiz de bunu görmüş sesini çıkarmamış. O zaman ne yapmak lazım? Bunların arasını toplamak lazım. Yani bir sonuca varmak lazım. Ha demek ki sahaben uykularına baktığımız zaman hepsi ne? Ya namazı beklerken, ya Resulullah bir adamla konuşurken, yas tecdedeki uyku hali, ha, o zaman demek ki bunların uykusu hask olan uyku. Daha böyle ağır uyku, idraki götüren bir uyku değil. O zaman ne diyoruz? Ağır olan yani veyahut da uzun uyku, idraki götüren uyku, insanın şuurunu bitiren uyku abdesti bozar. Fakat böyle hafif uykular ya i̇şte da insanın şuurunda olduğu, etrafındaki sesleri hissettiği tam ağır uykuya dalmadığı yani uykular ne yapmaz? Kişinin abdestini bozmaz diyoruz. allah Alem, Allah'ın doğrusunu bilir. Fakat Nas yönünden görülen e, en uygun olan görüş de nedir? En uygun olan görüş de budur. Kintel uzva arada bir engel olmadığı. Bunun yanında bayılmak, delirmek gibi insanın aklını götüren şeyler... Bunlar da icma ile kişinin abdestini bozar. Çünkü kişinin şuuru beraberinde kalmadığından dolayı bunlarla beraber kişinin ne yapar? Kişinin abdestini bunlar da icma ile bozar. Yani bayılan, deliren adam e, aklı eğer gitmişse abdesti bozdur. Hatta hatırlıyorsanız burada da okumuştuk. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam burada okumamıştık herhalde. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ölüm döşeğinde yani sekarattayken bayılıyordu bazen. Ve her ayıldığında gusül e, alıyordu sekvarden. Tabi bu gusülü gerektirmez. Yani bayılan ayıldığı zaman gusül alması gerekmez ama e, demek ki abdesti götürdüğünün göstergesidir bu. Yani şuurun gitmesi abdestin götürdüğünün göstergesidir. Kintel Uğuz'a arada bir engel olmadan dokunmak. Büsürebintü Saffan radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyurular ki, rekeline ben abdest almadıkça namaz kılmasın. Tak i̇bn Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Biz huzurlarındayken bir adam geldi. Sanki o bir bedeli idi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Kişi abdest aldıktan sonra zekene değerse ne gerekir? Abdest bozulur mu, bozulmaz mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı verdi. O kendisinden bir parça değil midir? Ebu Hureyre radiyallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Birinizin eli arada bir örtü olmadan cinsel huzuruna dokunursa abdest dalsın halk hadisi mescidin inşası sırasında hukuku bulmuştur. Ebu Hureyye var ise bundan çok sorumlu olmuştur. Bu durumda halk hadisinin olduğunda bir şüphe kalmamış oldu. Allah Şimdi, Allahu Alem. Bizim yazar hemen neskediyor, anında hiç affetmiyor. Şimdi biz ee, bu hadislere baktığımız zaman önümüzde iki tane çok zıt hadis var. Birinci hadis diyor ki, Busra hadisinde diyor ki peygamberimiz zekerine dokunan abdest alsın. Abdest almadan namaz kılmasın diyor peygamberimiz. Talg ibni Ali'nin hadisinde de ya Resulallah, diyor insan zekerine dokunsan ne olur? O abdest alması gerekir mi? Yok diyor. O da senin vücudundan bir parça gibidir diyor. Yani normal ha ayağına dokunmuşsun ha burnuna dokunmuşsun ha cinsel organına dokunmuşsun diyor Resulallah. E şimdi bu iki hadisi düşündüğünüz zaman tam zıt. Yani manen birbirine tamamen zıt olan iki hadis. Bir de yazar ekstradan Ebu rivayetini getirmiş. Ebu Hureyre'nin rivayetini de şundan getirmiş. Hani e şimdi Talg ibn Ali, yani peygamberimize bu soruyu soran adamın e sorduğu zaman ta mescit bina edildiği zaman. Yani ilk İslam'ın ilk dönem, Medine'nin ilk dönemleri. E Ebu Hureyre icretin yedinci veya altıncı senesinde Müslüman olmuş olan bir sahabi. Hani bu çok geç Müslüman olmuş, bunun olayı çok erken. O zaman sonradan Müslüman olan, önceden Müslüman olanın rivayetini ne yaptı? Yazar diyor ki nesk e ne oldu? Zekere dokunan adres alması lazım o zaman. Biz neski tanımlarken ne demiştik? Kim söyleyecek neski tanımlarken? Neskh neydi yani? <gülüyor> Neskin tanımı neydiyorum ben ya? <gülüyor> Hükmünü ortadan kaldırmasıdır. Öyle değil mi? Sonradan gelen bir e, nasın. Önceden var olan bir nassın hükmünü ortadan kaldırmasıdır. Şimdi burada tabi yazar demiş bu bunun nesk ama bir sahabenin Müslümanlığının gecikmesi önceki sahabelerin rivayetini nesk diye bir şey yok. Ebu Hüreyre belki bunu başka bir sahabeden işitti. Yani peygamberimizden işitmedi. Böyle bir ihtimalin olduğu yerde nesktan bahsedilmez. Biz ne demiştik? Nesih çok önemli bir mesele. Çünkü sen bir hükmü ortadan kaldırıyorsun. Onun için çok kurallı ve şeyli olması lazım. Dikkatli olunması lazım. Yani mesela burada çok ciddi bir ihtimal var. O da ne ihtimali? Ebu Hureyre'nin bu hadisi başka bir sahabeden duymuş olma ihtimali söz konusu. E şimdi biz desek ki bu hükmü ortadan kaldırsak olmaz. O zaman ne yapmamız lazım? Başka bir tercih yöntemiyle olayı tercihe gitmemiz lazım. Şimdi bu konuda hadislerin ihtilaf etmesi. Bir. iki illetin belli olmaması. Yani niye insan cinsel organına dokunduğunda abdest alsın ki? E, avrete dokunduğundan abdest almaksa. İnsanın mesela diyen burası dauret çoğu halime göre. E burasına dokunduğunda da abdest alması lazım o zaman. E böyle bir şey yok. E necasetten dolayı yani abdest almaksa, e necis olan bir şeye dokunduğunda abdest almıyorsun. Yani mesela necaset abdesti bozar mı? Necasete dokunmak bozmaz. E necasete dokunmak abdesti bozmuyorsan necasetin çıkış yeri niye abdesti bozsun? Yoksa taabudi bir şey mi? Yani Allah ve Resulü böyle emrediyor, biz de böyle yapmak zorundayız teslimiyeti gerektiren taabudi meselelerden mi? O zaman bir hadislerin zıtlık ifade etmesi iki tane aynı konuda iki tam zıt hadisin bulunması. iki illetlerin bir türlü anlaşılmaması farklı farklı illetlerin zikredilmesinden dolayı ehli ilim ne yapmışlardı? Bu konuda ihtilaf etmişlerdi. E bu konuda insan ihtilaf etmeyecekler nerede ihtilaf edecek? Tam ihtilaf edilecek bir mesele bu mesele. Bazı alimler demişlerdir ki mutlak olarak Kişinin zekerine dokunması abdesti bozmaz demişler. Yani böyle bir şey yok demiş. Kişi zekerine dokunmuş abdesti bozulmaz. Bazı sahabe ve imam ebu hanife bu görüşü destekliyorlar. Yani insanın cinsel organına dokunması insanın abdestini bozmaz diyorlar. Bak diyorlar peygamberimiz adama diyor ki o da senden bir parça değil midir? Bu apaçık bir hadistir diyorlar. Yani insandan bir parça gibidir. Neresine dokunursa dokunsun kişinin abdesti bozulmaz diyorlar. İkinci görüş ise ikinci görüşte diyor ki mutlak olarak abdest bozulur diyorlar. Yani mutlak olarak. Çünkü diyorlar Peygamberimiz açık hadislerde diyor ki kim zekerine dokunursa abdest alsın diyorlar. de bir kaide var diyorlar. Her zaman diyorlar nefiyeden yani bir, bir şey yapmayın diyen hüküm işte olabilir diyen hükmün önüne geçirilir. Yani hani çünkü ihtiyaten yani olabiliri yapsan da bir şey olmaz ama nefiyeden yaptığın zaman sıkıntı olacağından dolayı ihtiyaten Her zaman yasaklayan, e, mübah kılanın önüne ne yapılır? Yasaklayan mübah kılanın önüne geçilir. iki diyorlar. Zekerine dokunan abdest saltın hadisinin cevisi daha çoktur diyorlar. Çok yani gerçekten 6-7 tane sahabe bu hadisi rivayet ediyorlar. Üçüncüsü diyorlar. Talh ibn Ali'nin hadisi. Yani o senden bir parça değil midir hadisi diyorlar. Bazı alimler bu hadisenin zayıf demişlerdir diyorlar. Veyahutta işte bazıları bu yazarın dediğini söylüyorlar. Daha sonradan İslam'a giden sahabeler Ona tam bu rivayette bulunmuşlar Bazılar da diyorlar ki Talg İbni Ali'nin hadisinin bir rivayetinde Namazda insan zekerine dokunursa Ya Resulallah diyor Şimdi namazda zaten insan zekerine çıplak dokunamaz Mümkün değildir Ne olması lazım? İnsanın üzerinde ya pantolon olacak Ya elbise olacak ya cellabi olacak Zaten pantolonla cellabiyeyle insanın cinsel organına dokunması İnsanın abdestini bozmaz diyorlar. Yani böyle ondan dolayı peygamberimiz ona böyle bir cevap verdi diyorlar. Bu da gene sahabenin içinden e, çoğunluğun ve İmam Şafi'nin e, özellikle görüşü ve İmam Ahmet'ten bir rivayette bu yönde geliyor. Yani mutlak şekilde kişinin ister kendini zekene ister başkasının zekene dokunsun abdestini bozacağını söylüyor İmam Şafi. Bazı âlimler de diyorlar ki şehvetle dokunsa bozulur. Şehvetle dokunsa bozulur. Şehvetsiz dokunsa bozulmaz. Çünkü şehvetle dokunduğu zaman diyorlar kişinin mezi çıkma ihtimali çok yüksektir diyorlar. Bundan dolayı mezi abdesti bozacağından dolayı diyorlar. Kişinin abdest alması gerekir ama bu ayrımı gösteren hiçbir delil yok. Yani bu ayrıma nasıl gideceğiz? Bunun bir kuralı bir kaidesi olma. Ne kadar şehvetlense abdest bozulur. Bunu da bir sınırı olmadığından dolayı Bu görüşte nedir? Bu görüşte, bunlar da şöyle bir açıklama yapıyorlar. O senden bir parça gibidir. dediyse haberinki şehvetsizdir diyorlar. Yani şehvetli olarak insanın zekenine dokunması vücudundan herhangi bir organa dokunması gibidir diyorlar. Kim dokunursa abdest arasında şehvetle dokunmadır. Onu kastediyor Peygamberimiz diyorlar. Bir de ayrıyeten bazı alimler, İbn-i de bunlardan biri, abdest alma, alınması müstehaptır diyorlar ama vacip değildir diyorlar. Yani insanın abdest alınması, onlar da hadislerin arasını bu şekilde toplamışlar. Yani müstehaptır. İnsan abdest alınması güzeldir. Fakat ne değildir? Fakat şey de değildir. Önemli de değildir diyorlar. Yalnız insan biraz hadislere baktığı zaman gerçekten nefyeden yani mutlaka abdest alınması gerektiğini söyleyen hadislerin daha kuvvetli olması, birçok sahabenin rivayet etmesi, imamların bazılarının Bu Talg ibni Ali hadisi hakkında konuşmaları yorum yapmaya çalışmaları bu konuda insanın ihtiyatlı olması gerektiği ve kişinin cinsel organına dokunduğu zaman abdest alması gerektiğini gösteriyor. Şimdi burada şöyle bir mesele ortaya çıkıyor tabi otomatikmen. Kişinin duburuna dokunması da abdestini bozar mı? Yani hani cinsel organına dokunmak e, veyahut da kadının kendi cinsel organına, erkeğin kendi cinsel organına dokunması. Çünkü hadislerde iki de geliyor. Abdesti bozuyorsa bozuyorsa insanın duburuna dokunmak abdesti bozar mı? Yani büyük abdestin çıkış yerine dokunmak abdesti bozar mı? Cinsel organa dokunmak abdesti bozan diyenler dubur da abdesti bozar demişler. Yani hani ikisi aynıdır demişler. Ama yok öyle değil. Niye? Çünkü eğer illet cinsel organa dokunmaktan necasetin çıkış yeri olduğundan dolayı olmuş olsaydı o zaman derdik doğrudur. Yani arkaya dokunmak da abdesti bozar. Ama biz ne dedik? Necasete dokunmak abdesti bozmuyor. Çıkış yerine dokunmak nasıl abdesti bozsun? Eğer illet avrete dokunmak olsaydı, vücudun başka yerleri de avuret. Onlara dokunmak da abdesti bozardı. O zaman buradaki emir nedir? Taabbudidir. Yani ya da şehvetten diyeceksin bazı alimler gibi. E, dubura dokunmak da insanı şehvetlendirmediği için, yine abdi, kıyas, yani birbirine kıyas edilecek bir illet yok. Ortak bir nokta yok, ortak bir payda yok aralarında. O zaman mecbur ne diyeceksin? Diyeceksin ki bu taabbudidir. O zaman taabbudi ise taabbudi şeylerde kıyas olmaz. Yani o zaman dubur abdestini yapmaz? Dubur abdesti bozmaz. Adam ihtiyaten buna bakaraktan abdest alsa bir şey olmaz ama normal şartlarda niye yani cinsel organa dokunmak abdesti bozar diye düşündüğün zaman bir illet bulamadığından dolayı taabbudi demek zorundasın. Taabbudi dediğin zaman da duburu buna ne yapamazsın? Kıyas edemezsin. Okuyalım mı? Deve eti yemek. Cabir İbni Semure radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek koyun eti sebebiyle abdest alayım mı diye sordu. Giderken abdest al, bireme alma diye cevap verdi. Adam bunun üzerine deve eti sebebiyle abdest alayım mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer evet deve eti sebebiyle abdest al cevabını verdi. Adam tekrar koyun alınlarından ama tıklayayım mı diye bir başka sual sordu. Evet cevabını aldı. Tekrar soruldu. Pekala deve arınlarında namaz kılayım mı? Hayır buyurdu. Şah Velimullah Ehlivi der ki daha önceki ümmetlere deve eti haram iken bu ümmete helal kılınmıştır. Şükür ifadesi olarak deve etildikten sonra abdest almak farz kılınmış olabilir. Allah var. Şimdi deve eti yemek abdesti bozar mı bozmaz mı? Cumhur-i ulemaya göre abdesti bozmaz. Yani İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ebu Hanife de dahil olmak üzere Cumhur-i göre deve eti yemek abdesti bozmaz. Diğer etleri yemek gibidir. Ha bunların içine bazı demişlerdir ki istihbaben abdest alabilir. Yani müstahaptır abdest alması. Yalnız İmam Ahmet ve Ehli Hadis'ten bazıları Deve eti yenildiği zaman abdestin alınması gerektiğini söylüyorlar. Adam deve eti yedi mi abdest alması lazım. Tabi şimdi bizim buralarda deve eti olmadığından dolayı Bizim için bir daha şey, deve eti, kim deve eti yemiş ki mesela ömründe sayılı yıkandı, yani Arap Arap bölgesine falan gitmeyen zor deve eti yer mesela. Kim deve eti yemiş, kimse onun için ne bu ne ya falan diyorsun mesela. Biz de önceden öyle diyorduk, e, şeyde okurken Ama sonradan e, Arap bölgesine gidince, he, her tarafta deve eti olunca demek ki meselenin ehemmiyeti varmış diyorsun. Şimdi buradaki ihtilafın sebebi arkadaşlar, İmam Ahmet bu önümüzdeki hadisi ve buna benzer bir iki hadis daha var bunları alıyor. Yani Resulullah'a açık bir şekilde deve etinden abdest soruluyor. Peygamberimiz de bir rivayete de emrediyor. Deve eti yediğiniz zaman abdest alınız diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu diğer imamlar da hatırlıyorsanız daha önceki Allah'ın usul dersinde görmüştük. Cabir diyor ki Peygamberimizin iki işinden sonuncusu ateşin değdiği şeylerden abdest almamasıydı. Hatırladınız mı bu hadisi? Burada mı okumuştuk? Burada okumuştuk. Peygamberimizin iki işinden sonuncusu ateşin değdiği şeylerden abdest almamasıdır. Şimdi ilk dönemlerde ateşin değdiği şeyleri yediklerinde abdest alıyorlardı. Ve peygamberimiz de böyle emretmişti. Ateş bir şeye değdi mi? Ateşin ısıttığı şeyleri yedikten sonra abdest alın diye. Hikmeti nedir? allah Alem. Yani peygamberimizin böyle bir emri vardı onlara. Daha sonra Cabir diyor ki peygamberimizin son hali Ateşin değdiği şeylerden abdest almazdı. Şimdi bu alimler de diyorlar ki deve eti de ateşin değdiği şeylerdendir. Ondan dolayı peygamberimiz de son döneminde ateşin değdiği şeylerden abdest almamıştır diyorlar. Deve etinden abdest alınmaz diyorlar. İmam Ahmed de diyor ki öyle değil diyor. Peygamberimizin ateşin değdiği şeylerden abdest almaması da vardı. Bir de özel olarak deve etinden abdest, almaması var, abdest alması vardı. Yani hem ateşin değdiğinden abdest alması hem de özel olarak deve etinden abdest alması vardı. Tamam diğer ateşin değdiklerinin hükmü kaldırıldı ama devenin hükmü gene kaldı. Çünkü soru sorulduğu zaman peygamberimiz neydi? Deve etinden abdest almış dedi. Ve insan naslara baktığı zaman racı olan görüşünde bu olduğunu görüyor. Hatta İmam Nevevi Şafi olmasına rağmen Müslim şerhinde diyor ki ...delil yönünden en kuvvetli olan görüş... ...deve etinden abdest almaktır diyor... ...velev Cumhur'un hilafına olsa da... ...yani Cumhur ulema buna... muhalefet etse de diyor... ...burada tabii bazıları... ...deve etinden abdest almayı... konu anlaşıldı... ...üç imama göre... ...deve etinden abdest alınmaz... ...İmam Ahmed'e göre alınır... ...sebebini de zikrettik... ...yani onlar umum olan... ...umum ifade eden naslara yapışmışlar... ...İmam Ahmed diyor olmaz... ...bu konu hakkında özel bir delil var... ...onun için özel delil... ...umumi delilin üzerine zaman hamledilir diye devleti abdesti bozar diyor ve racıf olan da bu. Bazılar da diyorlar ki tabi Allah en iyisini bilir. Ee, buradaki abdestten kasıt el yıkamadır. Yani bunu çok özellikle böyle şeylerden duyarsınız. Biraz daha böyle modern adamlardan duyarsınız. Kendini modern zannedenlerden. Ee, el yıkamadır diyorlar buradaki kasıt tabi Allah ve Resulünün kelamında udu kelimesinin el yıkama manasına geldiği pek görü, görülen bir şey değildir. Yani alış, alışık bir şey değildir. Hani şeriatta böyle bir şeyin alışık kullanımı olmadığında zaman rastgele bunu ne kullanamasın Kullanamazsın. Hatta bu rivayette beraberinde namazı zikretmesi yani devletin namazı da yanında zikretmesi gösterir ki buradaki kasıt nedir? Buradaki kasıt e, abdestin bozulmazdır Bir de bunun yanında meşhur bir kısa var e, halkın arasında. O da yine genelde Arapların arasından meşhur bu mesele olduğundan dolayı işte Peygamberimiz bir gün bakmış sahabenin biri işte yerlenmiş ortamın içerisinde deve eti yolarmış. Sahabenin biri de yerlenmiş. Peygamberimiz de bunu fark etmiş. Şimdi adama abde, git abdest al diyecek utanmış. O kadar milletin içinde bunu söylemeyi. Demiş deve eti yiyenler abdest alsınlar. E demiş Peygamberimiz bu şekilde o bir grup deve eti yiyenler kalkıp gidip abdest almışlar sözde. adına kısa'nın biraz şeyini düşüncem peygamberimize hakaret da var işin içinde. Şey değil yani. Pek övgü gibi bir şey değil bu. E yani böyle bir kısa da anlatılıyor bu meseleyle ilgili. Tabii bunların bunların aslı yoktur. Bunun yanında e, yani alimlerin zikretmiş olduğu meseleler e, abdesti bozan meselelerle ilgili reddet meselesi. Yani fık eski fıkıh kitaplarına özellikle baktığınız zaman abdesti bozan unsurlardan birinde riddet olarak zikretmişler. Bir insan demişler Abdest aldıktan sonra mürtet olursa yani İslam dininden kendini çıkaracak bir söz, bir fiil veya bir itikat e, bir şeyler düşünürse bu kişinin abdesti bozulur mu, bozulmaz mı? İhtilaf etmişler. Abdest bozulur, teemmün bozulmaz, gusül bozulur, abdest bozulmaz. Ama sonuç itibariyle şu önemli. Yani adamlar demek ki abdest alan bir adamın dahi mürtet olabileceğini düşünmüşler. Yani ki abdest esnasında riddetten bahsetmişler. Bunu oruçta da zikretmişler. Bunu namazda da zikretmişler. Yani düşündüğü zaman demek ki eski ulemanın yanında abdest alan bir adam, namaz halinde bir adam mürted olabilir. Hani şimdikiler şey zannediyorlar ya, yani la ilahe illallah bir kere söyledin mi kere gibi yapışıyor sana artık. Sen onu atmak istesen de o seni bırakmıyor. Yani sen ben kafirim de desen, ben demokratım da desen, ben latın kuluyum da desen, ben uzzanın kuluyum da desen... Yine de sen Müslümanata yok bir şey olmaz. Çünkü ne kene sana bir kere yapışmış. Çek çek kene gelmiyor. Hoca böyle bir şey yok. Yani alimler bak namaz kılan, zekat veren, oruç tutan, haca giden bir adamın hac hacı bozan şeyler, reddet. Adam mürted oldu mu? Hacı bozulur diyor mesela da. Hac esnasında mürted oldu mu? İbadet halinde bile insanların mürted olabileceğini şey yapmışlar. Düşünerekten Bunları zikretmişler ve bir de özellikle oturup mürtet babı diye bir şey, kitap yazmışlar. Yani her fıkıh kitabının içerisinde mutlaka şöyle bir bölüm mürtet babı diye geçer. Demek ki birileri mürtet ona biliyormuş. Tabi bu yazar burada bunu zikir etmemiş. Tabi başka şeyler de zikrediliyor ama mezhepler arasında ihtilaflı şeyler. Mesela kadına dokunmaktır, kusmaktır, kahkahadır, abdestin bozulduğundan şüphe etmektir. Yazar bunları da adresi bozmayan şeyler. Yani bir evinde caset Yani demiştik ya necis olmadığı halde necis zannedilen şeyler burada da abdi yani yazara göre tabii abdesti bozmadığı halde abdesti bozduğu bozan şeyler e diye şimdi bunlara da bakalım inşallah. Abdesti bozmaya şeyler. Arada örtü varken cinsel uzva dokunmak. Şimdi yukarıda geçtiği hani arada örtü olmadan cinsel uzva dokunmak abdesti bozar dedik. O zaman arada bir örtü varsa pantolon varsa mesela, elbise varsa veya iç çamaşır varsa kişinin iç çamaşırının veya pantolonun üstünden dokunması abdesti bozmaz. Yani bunu kastediyor. Kadına dokunmak. Açsa Aişe radiyallahu aleyhi ve anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarından birini öptü kendine dönüp nabdetti. Abdest saderemedi. O ve Rahimullah der ki kendisine bu sizden başka bir hanımı olmamalı dedim. Açsa Aişe gülmekle cevap verdi. Şimdi kadına dokunmak meselesinde özellikle İmam Şafi'nin e, mecemi bu konuda belirgin. Kadına abdest, do, do, kadına dokunulduğu zaman dokunan da dokunulan da bunların abdesti bozulur diyerekten. Bunlar ayet-i kerimeden kendilerine bir delil getiriyorlar. İşte Allah Azze ve ki, اَوْ لَا Veya kadınlara dokunduğunuz zaman, لَمَسَ kelimesi dokunmak manasına geliyor. Fakat İbni Abbas gibi yani tefsirde en önemlilerden biri bunu cima olarak tefsir etmiş. Ve ümmetin cumhuru da bunu cinsel ilişki olarak kastetmiş. Yani eğer eşinizle cinsel ilişkide bulunursanız abdest alın. Şey e, kusur abdest alın diye. İmam Şafi yok diyor. Buradaki e, lemiz dokunmadır diyor. Yani insan dokunduğu zaman abdest alır diyor. Tabi bunun yanında açık hadisler kadın erkeğe dokunduğu ve abdest almadığına dair E, rivayetler söz konusu. Mesela bunlardan biri yazarın zikretmiş olduğu bu hadis. Tabi bu hadisi burada zikretmek normal usulen aykırı olan bir şey. Neden aykırı olan bir şey? İnsan önce konu hakkında muttefak olan delilleri zikreder. Ondan sonra da e, şahit olarak bazı hadisleri zikreder. Çünkü bu hadisin senedinde konuşma var. Yani her alim bu hadisi kabul etmemiş. Sayf olarak kabul etmemiş. Peygamberimizin bazı, hatta hatırladığım kadarıyla çoğu alim bu hadise zayıf diyor yani Peygamberimizin işte kadınlarını öpüp işte çıkıp abdest almadan namaz kıldığına dair. Bunun yanında Ayşe annemizin hadisleri var. Yani Bukhari'de olan, Müslim'de olan Ayşe annemizin hadisleri var. Bir, Ayşe annemiz diyor ki ben Peygamberimizi işte bir gün kaybettim, baktım yanımda yok. Gittim diyor mescitte namaz kılıyor. Gittim onu ararken diyor ayağını, ayağını tuttum diyor Ayşe annemiz. Yani ayağını tuttuğu zaman da Ayşe annemiz doğal olarak e, çıplak organa dokunduğundan dolayı ne olmuş oluyor? E, abdesti bozulmuyor. Peygamberimiz namazı bozmuyor. Aynı şekilde Ayşe annemiz diyor Peygamberimiz namaz kılarken o gün evler dardı biliyorsunuz. Şimdi bizimki gibi böyle 140 metre 90 metre kare ev yoktu o zaman. Bir oda bir göz evlerdi yani. Peygamberimiz namaz kılıyordu diyor ben de onun önünde uzanıyordum diyor. Peygamberimiz secdeye falan gideceği zaman işte ayaklarını şey yapıyormuş Hazreti Ayşe'nin dokunuyormuş hani toplan diye. Hazreti Ayşe toplanıyor. Peygamberimiz de o şekilde secdeye gidiyor. Kalkınca tekrardan uzanıyorum diyor Hazreti Ayşe. Şimdi bu iki hadis neyi gösterir? Bu iki hadis gösterir ki Peygamberimiz kadına dokunmanın abdesti bozmayacağını gösterir. Aynı zamanda ondan sonra şu hadiste, yani burada zikrettiğimiz hadiste şahit olarak abdesti bozmayacağını gösterir. Ve bunun yanında Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında insanların çokça kadın ve erkeklerin, yani eşlerin birbirlerine dokunmaları ve Peygamberimizin bunu bilmesi ve bu konuda hiçbir hüküm beyan etmemesi yani hiçbir hadise kadına dokunduğunuzda abdest alın demiyor Peygamberimiz böyle bir şey olmaz. Yani umumi ve zaruri bir ihtiyaçta bir nasrın bulunmaması Onda aslın mübah olduğunu gösterir. Çünkü demek Allah ve Resulü susmuşsa bunda asıl olan nedir? Asıl olan da bunun mübah olmasıdır. Bu da e, tabii nedir? Racih olan görüş budur. E, şey meselesinde, Kadına dokunma meselesinde. Kadına dokunma meselesinde de aynı şekilde bir, kadına dokunmak mutlak abdesti bozar. İki, kadına dokunmak mutlak abdesti bozmaz. E, bu zikrettiğimiz görüş. Üç, şehvetle olursa bozar. Şehvetsiz olursa Bozmaz diyen alimler. Bunlar da işi yine meziye bağlamışlar. Hani şehvetle dokunursa e, nedir? Mezi gelme ihtimali yüksektir. Abdest alması lazım. Yalnız kişi şehvetle dokunduğu zaman gerçekten abdest alması en ihtiyatlı olandır. Eğer kişi şehvetle dokunursa. Hem de e, şehvet, e, abdest şehveti öldürdüğünden dolayı, işte mesela kabaran şehvet insanı yanlış bir şeye götürmeden İnsan abdestle ne yapmış olur? Bunu e, söndürebilir. Veyahut da mezzinin çıkma ihtimaliyle kişi abdest bilir. En ihtiyatlı olan da nedir? En ihtiyatlı olan da budur. O zaman ne diyoruz? E, kadına <gülüyor> dokunma noktasında Ayşe annemizin iki hadisi ve burada yazanın zikretmiş olduğu hadis ile e, yola çıkaraktan kadına dokunmanın abdesti bozmayacağını söylüyoruz. Yarat, hacımat gibi sebeplerle vücuttan kan çıkması. Necasetler bölümünde iyi rivayetleri kaybetmiştik. Ee, ayrıca Ebu Hücreti Allah'ın de der ki abdest ancak hadisten, e, önden ve arkadan çıkanlardan dolayı gerekir. Şimdi hatırlıyorsanız biz e, vücuttan kan çıkmasıyla değil de kan necis midir değil midir? E, bunun hükmünü okurken e, demiştik ki mesela Ensari'nin biri işte e, ne yapıyordu? E, namaz kılarken düşman ok atıyordu. Vücudundan kanlar akarken namazına devam ediyordu demiştik vücudundan kan akmasına rağmen namazına devam etmesi gösterir ki kanın necis olmadığını demiştik işte Ömer Hz. Ömer'den sabit olan bir rivayette yarası patlamışken Hz. Ömer namazına devam etmiştir yani kan akarken demiştik demek ki kan necis değildir necis olsa namaz olmaz çünkü demiştik Hazan Basri'nin sözü var Müslümanlar yaralarıyla beraber namaz kılarlar yani ne zamandır hep Müslümanlar yaralarıyla namaz kılarlar Ve demiştik rivayetleri okuduğumuzda savaştan dönen sahabenin yara bele içerisinde mescide gelip namaz kıldığı veya savaştan namaz kıldıklarına dair rivayetler var. O dönemde öyle kanı durdurmak da kolay bir şey değil. Yani şimdiki gibi imkanlar çok genişli. E şimdi bunlardan biz neyi çıkarmıştık? Kanın necis olmadığını. Aynı şekilde bunlardan ne çıkar? Kanın abdesti bozmadığı kadar çıkar. Öyle değil mi? Çünkü bu insanlar namazdayken vücutlarından kan akıyor. Buna rağmen abdest almıyorlar. Demek ki kan ne değildir? Kan Abdesti de aynı zamanda bozmaz. Kim kan abdesti bozar diyor. Şafi. He? Şafi. İmam Ebu Hanife. Şafii mi? Şafi. Hanifi. İmam Ebu Hanife'nin yanında özellikle Türkiye'de bu mezhebe bağlı olduğu için insanlar böyle bilirler. Abdest, kan necistir ve kan abdesti bozar. Tabi kanın necaseti demiştik dört mezhe parasında ittifak. O ayrı bir olay. Ama kanın abdesti bozması... Ya bu Hanife de bozar. İmam Ahmedte de, de çoksa bir rivayette abdesti bozar. Yani çokça çok kan akmışsa abdesti bozar. Fakat İmam Şafii ve diğer alimler kanın abdesti bozmayacağını söylüyorlar ve delillere baktığımız zaman da gerçekten kan abdesti bozmaz. Ama biz de ne diyoruz? Mesela İmam Şafii ve Şafii mezhebi bu hadisleri getirip kan abdesti bozmaz diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki aynı şekilde sizin getirdiğiniz hadislerde de kanın necis olmadığı da görülüyor. Yani eğer kan abdesti bozmazsa bunlarla rivayet getirdiyseniz size gören necasetle beraber namaz da olmaz aa kan da necis diyorsunuz e bu adamlar kanla beraber namaz kılmışlar o zaman ne diyoruz kan aynı zamanda necis de değildir yalnız demiştik alimlerin çoğu bu konuda icma naklediyorlar kanın necis olduğuna dair icma naklediyorlar nasıl yemeği yemiyor kanın necis olduğunda yani kanın normalde yemezler o kesin yani içmeyle ilgili o kesin Bir de eden kan necis yani yani içme haram oldu ondan dolayı aynı necis demişler. Fakat biz ne dedik böyle bir şey yok. Allah'ın orada kastettiği e, kanın işte içilmesi. Çünkü etin yenilmesi, kanın içilmesi ve bu meselelerdir. Bunun yanında sahabenin kanla içişi olduğu, o mescitte kanla girdikleri. Ve bu necis olsaydı Resulullah buna müsaade etmezdi. Bunları uyarırdı bu konuda demiştik. Kan bu anlamda necis değildir zaten hani biz demiştik. Ama onlarda öyle değil. Kan mutlak manada. Necistir onların yanında. Az ya da çok kusmak. <gülüyor> bunun abdesi bulduğuna dair satif bir delil yoktur. Yukarıda geçen bu Ebu Derda'ın hadisi ise fiili sünneti ifade etmesidir. Bu da bunun müstahap olduğunu gösterir. Zira aksiyeli sünnet vücud ifade etmez. Bu Derda'ın hadisi neydi? Kim hatırlıyor? Ebu Derda'ın kusurluğunu da aynı zamanda gidip bundan sonra abdes aldığını aldığını heh. <gülüyor> <gülüyor> Hadis-i diyor ki peygamberimiz kustu ve abdest aldı. Şimdi kustu ve abdest aldı dediği zaman bazıları demişler ki kusmak abdesti bozar. Biz ne demiştik kusulde? Fiili sünnet hiçbir zaman neye delalet etmez? Vücubiyete delalet etmez. Ne olması lazım? Başka bir delil olması lazım bunun yanında. Demiştik. Bu da e, burada baktığımız zaman peygamberimiz kusmuş abdest. Niye abdest aldı da belli değil. Yani üzerinden kusmuk değdi, rahatsız oldu mu abdest aldı? Veya her kusan insan bilir yani bir elini yüzünü yıkama ihtiyacı hisseder. Çünkü insan daralıyor yani. Bundan dolayı mı abdest aldı allah Alem? En fazla diyebileceğimiz kustuktan sonra abdest almak müstehabdır. Yoksa kustuktan sonra kesin abdest almak lazım demek bu ne olmaz? Fiili sünnetten böyle bir sonuç ortaya çıkmaz. Kusmaktan abdestin alınması gerektiğini söyleyenler de midenin dışarı attığından dolayı abdest almak gerekir diyorlar. <gülüyor> abdestin bozulduğundan şüpheye düşmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden biri karnında bir şeyler hissetse ve fiilen e, çıkıp çıkmadığı hususunda tereddüt içinde kalsa bir ses işitmedikçe veya bir korku duymadıkça mescitten bir koku duymadıkça mescitten çıkmasın. Bu başka bir cimarete adamın biri soruyor. Yani diyor ben namazdayken özellikle bana böyle sanki hayal gibi geliyor. Yani ben yelleniyorum gibi. Peygamberimiz de diyor sizden biri mescitte namaz kılarken Eğer ona böyle bir şey olursa yani şeytandan hani e böyle bir şey olursa insan diyor tabii koku veya ses duymaya kadar namazdan çıkmasın diyor hani insan bazen karnı guruldaması karnındaki bir hareketlenme insan yerlenmiş gibi oluyor. Bu hadis de bunu gösteriyor ki abdestin bozulduğunda şüpheye düşmek abdesti bozmaz. Öyle mi? Yani mesela diyelim ki abdesti aldın taharetin senin yakın. Yakın mı? Yakın esen abdesti düşün giten abdest aldı. Yakın sen abdestli oldun. Bir durum oldu, şek ve şüpheye düştün. Abdestin bozuldu mu, bozulmadı mı? Yakın hiçbir zaman şekle ne olmaz? Yakın hiçbir zaman şek ve şüpheyle giderilmez. Yani burada şöyle bir yakın varsa, şöyle şüpheli bir durum varsa, bu şüpheli durum yakine hiçbirine yapmaz, zarar vermez. Ve bu bir kaidedir. el la yazulu bir <gülüyor> bişşek. Yakin şekle beraber gitmez. Yani iki durum söz konusu ise bir meselede, biri yakinse, biri şekse ne olmaz? Yakin şekle beraber gitmez. O zaman bu hadis aynı zamanda bu kaidenin nedir? Bu kaidenin de temelidir. Yani yakinin şekle gitmeyeceğinin de temelidir. Bunun yanında başka bir mesele daha söz konusu. O da ne meselesi? Vesvese meselesi. Yani İslam vesveseyi kesinlikle ne yapmıyor? İslam vesveseyi kesinlikle kabul etmiyor. Özellikle bu konularda vesveseli olan insanlar yani işte abdestim bozuldu mu? İşte abdest aldım mı? Necaset gitti mi? Emin olun adam bir kazan su kullanıyor yani. Hani abdestim oldu mu? Su değdi mi? Su değdi. Vesvese böyle bir şey. Ve vesvese bu tip şeylerle başlıyor. Yani önü alınmazsa işte hayal ediyor. Acaba insan yerlendim mi ben mesela? Vesvese bu tip şeylerle başlar. Bir kere de insan böyle vesvese kopat da olmaz yani. İnsan zaman içerisinde Küçük vesveseleri önemsiye önemsiye önemsiye En sonunda ne oluyor? En sonunda tam vesvese e, sapı oluyor Ondan dolayı ne yapmamak lazım? Ve bunların hayatı da çekilmez hale geliyor Mesela ben tanıyorum yani Banyodan 6 saat 7 saat çıkmayan insanlar biliyorum Yani işte e, Kendi ayakkabısından başka ayakkabı giymeyen insan mesela Ben biliyorum Hatta mesela ben size şöyle bir kısa da söyleyeyim Yani çok ilginç Mollalardan biri bu doğuda Vesveselilerden bir tanesi O karşılıklı döneminde silah taşıyormuş. Şimdi normalde her taraf polis. Yani doğuda her taraf polis. Yani öyle e, dikkatli olmak lazım. Bir de aramanın nerede olacağı belli değil. Yani anında pat arama kurup millet toplayıp götürebilirler. Yolda giderken silaha düşmüş. Adam vesveseli ya. O silahı almıyor yerden. Bütün millet bakıyor. Adamın silahı yere düşmüş. Bütün millet bakıyor. Yani olur ki yer necistir. Vesveseli <gülüyor> adam. Gitmiş bir seyyar satıcıdan poşet almış. İki tane poşet almış. Millet hep bakıyor bu adama yani. Bir poşeti eline geçirmiş, bir poşeti de açmış. Silahı almış yerden poşetle, öbür poşetin içerisinde koymuş. O poşetle şu şekil tutarak eve gitmiş adam. İçerisinde silah var. Yani e, işte adamın evine bir devam misafir gelmiş, adam bakmış terlikleri oynamış. yani terlik demiş, Kesin bu terliği başkası giydi. Adam hemen gitmiş kendine yeni bir terlik mesela e, almış. Yani bu neden kaynaklanıyor? Bu vesveseden. Veya belki bilirsiniz özellikle abdest meselesinde, Bir giriyorlar banyoya veyahut da lavaboya, üç saat, dört saat adam abdest alıyor. Neymiş işte? Hani değmedi mi acaba? Ya saçım tam mes olmadı mı? İşte parmağımın arası ıslamadı. Dön başa gel, dön başa gel, dön başa gel. Zaten bunların vece <gülüyor> hayatı çekilecek gibi değil yani. Hani üstüme mı, bilmem şöyle oldu mu falan filan. Allah'u Alem. Bunlar da neyle başlıyor işte bu vesveseler? İslam bunu kesinlikle kabul etmiyor. Vesvete bu tip şeylerle başlıyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Bunun önüne geçmek lazım. Demek ki bu e, ab, abdestin bozulduğuna şüpheye düşmek, abdesti götürmez. Neye dayanarak? E, yakın şek ileni olmaz, gitmez. İki, İslam'da vesvese her halükarda nedir? Merfuttur. E, ve vesveseye giden bütün yollar da aynı zamanda kapatılır. Bunun yanında bir mesele daha var. İhtilaflı olan mesele. Yazarın zikretmediği kahkaha meselesi var. Yani bir adam mesela kaka attı namazın içerisinde. Namaza durdular güldü. Kaka ile güldü. Ne olur bu adamın durumu? Hem namazı bozulur hem abdesti. Niye? Çünkü Hanefilerin görüşü bu. Öyle değil mi? Hanefiler diyorlar ki bir adam namaza kaka atarsa hem abdesti bozulur hem namazı bozulur diyorlar. Ee, cumhur ulema diyor ki namazı bozulur ama abdesti olmaz? Abdesti bozulmaz. Yani abdestle zaten kahkahanın arasında bir bağlantı söz konusu değil. Yani ben dışarıda mesela çok güldüm mü abdestim bozulur mu? Bozulmaz. O zaman namazın içinde de bozulmaz. Yalnız namaza münafi olduğundan dolayı kahkahar ne yapar? Namazı sadece bozar. Hanefiler burada bir rivayet de getiriyorlar. İşte adam bir namaza gülmüş Peygamberimiz de bir hem namazını hem şeyini iade et diye. Tabi bu hadis zayıf bir hadis. Ee, yani bu hadis Bunun yanında işte Cabir'e sorulan bir soruda namazı iade eder fakat abdesti iade etmez diye bir cevap geliyorsa havalen. Zaten cumhur-i ulema da namazda kahkahı atan bir adamın namazının bozulacağını fakat abdestinin bozulmayacağını söylemişlerdir. Çünkü abdest ile kahkahı arasında bir bağlantı yoktur. Yani namazın dışında insan gülse abdesti bozulur mu bozulur. O zaman namazın içine de bozulmaz. Namazı bozmasına gelince namaza münafi ondan dolayı. Yani konuşmak, yürümek, hareket yapmak, yemek, içmek, gülmek. Bunlar namaza münafi ters zıt hareketler olduğundan dolayı ne yapar? Namazı aynı zamanda bozar. Ee, bu kadar yeter inşallah. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Ablesin. Sorarsın inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil